Merhaba, Nükleer Karşıtı Platform NKP, Ankara Birleşenleri nükleer santral yapma ısrarı nedeniyle hükümeti eleştirerek halkın can ve mal güvenliğini hiçe saydığını belirtti. Nükleer santrallerin politik bir tercih olduğunu vurgulayan NKP, Avrupa ülkelerinin nükleer enerjiden vazgeçme eğilimine dikkat çekti ve Türkiye'de hükümetin nükleer santraller üzerinden enerji planlamasına gitmesini, sözde enerji boğazı gerekçesiyle yerli ve yabancı sermayeyi yeni yatırım araçları bulma çabası olarak değerlendirdi. Bu santral ülkemizin enerji ham maddesinde dışa bağımlılığını arttırmaktan başka bir şey değildir. Ekonomik açıdan uygunluğunu bir kenara bırakın, kurulum, işletim ve söküm aşamalarıyla tamamen uluslararası sermayeyi kalkındırmak için hedeflenen bir araçtır diye açıklama yaptı. Nükleer karşıtı platform Ankara'da yapılan basın açıklamasında Soma'da yaşanan iş cinayetlerini de hatırlatarak nükleer santralde gerçekleşecek olan olası bir kazanın çevre faciasına yol açacağını ifade etti. Ülkemizde daha dün Soma katliamı yaşanmışken herhangi iş güvenliği ve gelecek teminatı ile bu santrale iş gücü tedarik edilmek istenmektedir. Olası bir nükleer kaza topyekün bir coğrafyada yaşamın imhasına yol açacakken yüklenici ve tedarikçiler için fıtrat açıklamaları yeterli olacak mıdır diye sordum. İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı %22, Ankara'da %35 olarak kayıtlara geçti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile, Belediyelerin su ve kanalizasyon idarelerinin derlediği bilgiye göre İstanbul'daki barajlardan Ömerli'de %12, Pavuçdere'de %10, sazlıdere'de %10, 1 Büyükçekmece'de %18, Alibey'de %21, Terkos Gölü'nde %50, Kazandere'de %44, Ermalı'da %33, Darlık'ta %20 ve İstrancalar'da %26 dolulukla gerçekleşmiş. İl genelinde barajların doluluğu ise %22 olarak ölçülmüş. Ankara'daki barajlardan Elma Dağı'da ise %100, Kurtboğazı %65, Kavşakkaya %43, Erek Kaya %35, Çamlıdere'de %33, Akyarda %29 ve Çubuk'ta %24 olduğu söyleniyor. Başkentteki barajların doluluk oranı ise toplamda %35 olarak kayıtlara geçmiş durumda. İzmir'deki Tahtalı Barajı'nda %57, Balçova'da %46, Ürtmez'de %60 Güzellisay'da %62, Gördes'te ise %16. Bursa'daki Nilüfer Barajı %88, Doğancaön Barajı %73, Konya'daki Altınapa Barajı %27, Adana'daki barajlarda ise %75 oranında doluluk var şu anda. İstanbul Ataköy sahilinde 70 metrelik 25 kulenin ile ilgili mahkeme kararı Bölge İdaresi Mahkemesi'nin itirazı reddi üzerine kesinleşmiş oldu bu kararla birlikte gözler inşaatları mühürlemek için bir aylık sürenin dolmasını bekleyen Bakırköy Belediyesi'ne çevrildi. Hürriyet'in haberine göre sahilde de yapımı süren ve bölge halkı ile çevrecilerin büyük tepkisini çeken inşaatları yapım izni veren 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları için Profesör Doktor Mesduri Ayfer Kaynar tarafından İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne açılan davada mahkeme 205 2014 tarihinde yürütmeyi durdurma karar vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Turizm Bakanlığı karara bir üst mahkeme olan Bölge İdare Mahkemesine itiraz etmişti. Yürütmeyi durdurma kararının iptalini istemişti. Davacı Profesör Kaynar olumlu karar için İstanbul'daki meğersem hakimler varmış dedi. Karar Bakırköy Belediyesi'nin imar planına aykırı tadilatlar nedeniyle geçen ay mühürlenen Yat Regency Otele inşaatında kapsıyor. Mahkemenin 19 Haziran 2014 tarihinde aldığı karar şöyle: Uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının bir ciltte gerçekleştiği anlaşıldığı cihette kararın dayandığı kanuni ve hukuki gerekçeler mahkemezce de uygun görüldüğünden itirazın reddine oy birliğiyle karar verildi denmiş. Demek ki artık bu projelerin hayata geçmesinin önüne geçilmiş oluyor şimdilik. Kaz Dağları'nda pek çok HES projesinin yapılacak olması Edremitlileri harekete geçirdi. Gümçet Edremit Körfez Şubesi ve Güzel Edremit Körfezli'nin bekçileri Kızılkeçili Çayı ve Sütüven Şeharesi'ne sahip çıktıklarını belirtmek için bir basın açıklaması yaptı. Kaz Dağları 1 bölü 100 bin ölçekli bölge planına göre yapılması barajların bir kısmının Kızılkeçili Çayı'nda yapılması planlanıyor. Gümçet Edremit Körfezi Şubesi Güzel Edremit Körfezi'nin bekçileri adına açıklamayı okuyan Mehmet Akif Öznal, Her çeşit su yapılaşmasının gereklilik ve yararlarının açık olarak tartışılması, etkilenecek halkın görüşünün alınması, çevresel, kültürel ve toplumsal etki değerlendirmelerinin yapılması, şirketin çıkarlarına göre hareket edilmemesi gerektiğini belirtti. Kızılkeçili köyü ve Mehmet Alan köyü Kaz eteğinde kurulu, birçok yerleşim gibi çok güzel ve özgün özellikleri sahip bir köyümüzdür. Hayat damarı da kızıl keçili çayıdır. Kaz dağlarının pınarları ile beslenip, bağrındaki Hasan Boğuldu, Sütüven Şelalesi ve Çağlayan gibi özellikle su oluşumları ile denize özgür akan kızıl keçili çayı geçtiğimiz her yerde tüm canlılar için yaşamın kaynağıdır. 1 bölü 100 bin ölçekli bölge planında HES öngörülen, DSI tarafından ise baraj inşa edileceği söylenen derimizi elimizden almak istiyorlar vermeyeceğiz. Sadece biz insanlar için değil. Ağaçlar, çiçekler, kuşlar, sincaplar, börtüböcek yani suya erişim hakkı olan tüm canlılar için derimiz özgür akacak. Havran Barajı'nın Mıhlıçay üzerinde planlanan baraja kadar 7 adet baraj yapımı sadece içme su için olamaz. Başta altın madenleri olmak üzere yörede planlanan tüm madenlere su temin etmek bu sürecin gizlenen ve önemli bir parçasıdır kanısındayız dendi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.